her birimize geliyorlar yani zaman şey olur ama amacımız, kadar almamak, kadar, ama şey kadar bir ama yani, şey alırsa doğru güzel bir da ee, Ben ee, bizim için teşekkür ediyorum. çok Amerikan Amerikan olmazsa ee, Allah'ta, evet, adam zaman bozuluyor, yapamaz, yapamam bilen bir şey ailesine servis, yani uyulma, bozulma Ama şimdi öyle değil. Adamlar kafa kafa, yavaş yavaş bir seviyeye geldi, birçok yerde, hani evlere O bakımdan bu işlerin artık Türkiye'de. Efendim Allah. Ne yapıyoruz? Malterasya yapıyoruz. Bir, bir, bir şey. Ne bilmeliyiz? Allah'ım. Yemin ettiğimiz kötüler atmak istiyorlar yapınca atma Bu için uzmanlar kötülerim seriyor. Şimdi kötülü yapar ve 150 tane atmış. Yaptığınızda bizim arkadaş, hiçbir şey olmaz. Seçen uçtanmışlar. Bir tane yani. yani şakası da şişme, sakınmaması yani, fotomatik bir şey yok. Şimdi devlet yasaklamak de çalışıyor. Fotomatik bir şey yok. Yavaş e, yavaş yani, şey yapıyoruz yani. Bir şeyler anlaşılır. Bu yazdığı kadar onların ekonomik avantajı sağlamamalarını, ekonomik kazanç menfaat yollarını tıkamağa çalıştık, e, karınkareleri aramamız Bu konuya da gerek verilmelerde vatanda teknik işlem var <gülüyor> E, o da öyle yani bir, tabi Tim, onu söylerken ona kadar Yani adam İslam düşman, İslam'ın önünde şey yapıyoruz. Anlamamadım. Bu pozisyonlar sana öyle değil ki mesela Kutu, Abdülkakın'a yerken, Okut, Karnı, Akçıya, Belki Zahra, Kutu'nun yüzü bastırırken, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, aldık e, ki yani ne tür faydalı product'lar eee Ve bunun maliyetine baktığımız yerli malı var. Yerli malı yap. Ya ki hoca tamam o ki tabii ki bu ya yerli yerli yap zaten o parayla onlar ne ya. E bula birader var. Ya bir mec var ya bilmem yani, ya adına bir paraya ya <gülüyor> bir yani, e, şey öyle yani eee şey yani bir şey olduğu kadar kalkınlım para vermediler. Geçer şey giderken yine düşünüyorum onu. Yani aldım bir şey bir tabi de, bir dükkan bir şey satacak. Niye bir dükkanı açıyor? Malı tat, satmak için. Niye e, mal satıyor? Para kazanmak için. E ben bir Müslümanlar alırsam Müslüman kazanmış olacağım. Bir şey sadece. Ben bir mal almayı geldim. Ondan satmak mevfaatine. E ben dua ediyorum, çarşıya pazara giderken ya Rabbi, benim malım, benim param benim Müslümanlar açık olsun. Ve onu alıyorum, bulmaya çalışıyorum ama buluyorum ama bulamıyorum. Evet, Müslümanlar yavaş yavaş. İnşallah. Biz mesela dergilerde küçük bir şey yok. Dergilerde hiçbir ekonomik avantaj anlaşması yapmadan Sırf olmaya, mamaya bilmem neye karşı bir şey olsun diye. Çünkü onlar gelmeyi yapıyor bilmem. Onlarda serveti bir şey yapmak için Bingo'yu şey yapmak diyorlar belki tüketici. Çünkü bizim yar yar kılıdının bir kimya fabrikası evet. evet. olduğu yani tüketici itibariyle belki hammadde de o da şeyler alıyor. Ondan sonra da ne olacak? Ses olur. Erkenliği itibariyle bir Müslümanı kazandırmak istiyorum. Yani o moyu, vitayı, bir kazandırmak istemiyorum yani amacım o. Onu yazınca reaksiyonlar geldi bizim dergiler. Evet, Okuyuculardan daha çok bir ilan koyup geri gönderenler, geri gönderenler eseli. Yani bu da biraz Formülü, bir şey. Onu başka çok iyi iyi ama o biraz gelişti birileri bunlar Ya, ya bir konuşan bir ekran bir şey almış değildi, konuşmuş her yani. O onun karşısında bir bu. iyi yıkamıyor diyorlar. Yıkamaz yıkamazsın yani. Ne başı başı. Her on o da geliştirir demiş. Çok büyük kazançlar demiş. Ama şey mecburum şeyler yaptım. Alma al. Yani belirli bir bulaşma zaman için şey, bilirsiniz şey, e, muhacir olacak değilse, de, bizim e, insan filmi alır ben antetten sanıyorum. Bingo yada şahdan bildiler söylediğini göre sanıyorum. Yani gelişen plan diye işte çok büyük bir müdahale de bulunuyorlar. Yani o, o, onları, o onların kendi önyargileri. Evet. Ben ona karşıyım. Yani ben evet, ya da, ee, her koy kendim açandan aslında. Ama ben Türkiye'nin genel politikasında bir anahtar rolü oynuyorum. Ne diyorum? Yani mümkün olduğu kadar kendi malımızı kullanalım. Mümkün olduğu kadar düşmanımızı mali bakımdan zengin etmeye. Hı. Hı. Hı. Hı. Burada çalışmayalım, temel, temel prensibimiz zor? Ama diyorlar ki bana hocam ben kendim Renault arabası kullanmıştım, ne yapalım? Yani e, e, bu bir şey yani. böyle Yavaş yavaş olacak bir şey yani. ala prensibi, ben kendimle pilotoğe kadar her yerde uygulamaya çalışıyorum. Ama ne yapalım Türklerin veya Pakistanların veya İranların veya Çoğuzluların zor bir şey yok. Ama bütün Müslümanlar gene de e, Bankalar yerine şey tercih ediyorlar, finans kurumlarını, kendilerini çok tatmin etmediklerini, bildikleri halde e gene onu kullanıyor. O da bir şey. Kullanıyor. O da bankalara bir derbe vuruyor. Bankalar ondan rahatsız. E, dedikler, ihtimal ediyor. Ama faysal finans ne kadar bizimle, bizimle fayda alır peki, ne yapalım o Her şeyde, her bakımdan, ay yapamayız. Yavaş yavaş olacak. Türkiye'deki e, bir satıştırmaların aslında öneri bir alana yaptığımızda atık bir Ermeni kardeşlerimizle çalıştı yani buna benzer bir takım örnekler İstanbul'da incelemelerimiz çok güzel bir şey yaptı ya bu halkılı bilmiyor Müslüman evet. halkı yani mesela Afik olup aldığı zaman bunun bir Ermeni veya yahudi veya tabuna ölüştüğünü bilmeden almıştı. yani bu tür şeyler nasıl Türkiye'de daha da incelemeler bu halkı bu bu bile şimdi ya nasıl şimdi mesela kolay kolay işiyor bize sen kristal kola iç, yani kristal kola iç de işte Türkiye Gazetesi. E, Türkiye Gazetesi şöyle de böyle bir de, hükümeti destekliyor. Sen yani şimdi bırak orasını, yani netice sigar itibariyle kristal kola içmen gelene, kristal kola içersen, Amerikalıya para kazandırmamış olursun, netice Türkiye Gazetesi'ne böyle yani şeyleri kazandırmış olursun, yok sesine gitmemiş olursun. Yani. E tadı biraz onu iyiymiş de şu söylemiş. Yani Mars'ın o biraz küçükse ne vardı o? Ol. çünkü o masa burada da haram malzeme yoktu diye yani dedik. içinde haram vardı. Amerikanlı yaptığı formülü bir diye belli olmaz ama bu Müslüman bir şey, benzer bir şey, şey kolay, beni tutuyor tadı da biraz kokuyor başka. İyi. Ben de seni sana hatlarıyla görüyorum, bir sürü olarak ve biz bunu İslam âlemi çapında uygulamalıyız. Yani Suğuda ve İslam'da uygulamalıyız. Ben de uygulamalıyız. <gülüyor> Afistan'da, İran'da, ayrıca ülkelerinde adamlar okuşu sarsınlar. Haa bak ben Bosna'da Sırplar destekledim diye ticaretim yüzde yirmi eksildi. Bunu bilsin ana. Ticaretinde yüzde yirmi, yüzde otuz azalma olduğunu bu boygattan bildiği zaman bize gelir. En minimum 6. Bu da uçağın en 6. Şimdi bak şu Bakın daha daha etrafından söyleyeyim. Bir Bizim Halıcılar cehennemdikleri bir şeylerce <gülüyor> dikeceğiz <dükkanı. gülüyor> <Ondan gülüyor> Ve şu bir, birkaç böyle yerde, akaryada başka şey ne var? E, Görgülü, şimdi o görgülünün bir şekerini bir yerde ikram ettiler bana. Ben söylediğim ağzıma atacakken yanımdaki şey elmas şey Şöyle kağıda baktı. Hocam da bunu, ye bunu yeme, dedi. Niye dedim? Bunun içinde bir kör var dedim. Hakikada, Kaldık gibi böyle dört köşe bir şeker şu kadar, kesin zaman içinden bir damla düşer, enceke etmişlerler, yaptılar da hainler. Ben onu vahzımda, şeyimde her yerde söyledim, haber de gönderdim. Böyle, bu Müslüman mevheçteste bu Müslümanlar böyle kandırmam doğru olmuyor, ayıp oluyor, vebal oluyor, günah oluyor, bundan vazgeçtik, bilerek yapıyorsan yapma filan diye de gönlülü fasadetine haber de gönderdim. Diye. Çikolatanın ortasında likör var, hakikaten. Yani Fiyatlı şey da suyu ağzından dağılıyor, dikönüyor. yani adam yani Müslüman ülkede, yani adı da neyse artık e, cevabasından ortakları kimse ama yapıyorlar, çok dikkat etmezler. Yani. şey hayatınızda da bir çeşit devam ettirmek imkanı bulursanız şirketleşme şeklinde ne olur? Nasıl uyanık ne karar bu şeyi? Kendiniz de çok paylası görürsünüz, Türkiye'de çok paylası alın. Türkiye'nin de kadar bu büyük olur. İnşallah onu yapmaya çalışın, nasıl yapacağınızı düşünün, bu ekonomistle işletmeciler için bir tarafını düşünsün, hemen hukukçular bir tarafını düşünsün, teknik elemanlar bir tarafını düşünsün. Ne bir şey. Nasıl bir şey? Mesela DEVA Bak, şirketi var. DEVA ne demek? Doktorlar, eczacılar, yeterlilerden bir araya gelmişler, Seva Holding'i kurmuşlar, ilaç iman ettiler. Doktor şimdi sana bir ilaç yazdığı zaman İlle Deva firmasının ilacını yazıyor. Yani kendim olup satıldık falan. Yani ben bir bakıma hoşuma gitti. belki adamlar devrimci, belki komünist, bilmiyorum yani kuruluşları galiba. Nedatif evet, insanlar, siz daha edilirsiniz, içinizde doktorlar olurlar. Yapısını yani, belki duymuştuk, ben bilmiyorum yani. Evet. Ama ama yani belli bir mesleğin erbabı ne yapmış oldu? İnaç sanayinde bir isim olarak ortaya çıkmış oldu. Eğer bunlar Müslüman olsalar da çok sevmeyecek yani şuurlu Müslümanlar olsalar da çok memnun olacaktık. İnaçlar da daha çok güvenerek şey yapardık yani e, itimat ederek şey yapardık. Şimdi onlar eczacılık doktorluk çağısını yapmış şey diye bir çağdan da yaptık. Paralarımızın mezhebi miktarını koyalım. Ben de vakıflarımızdan destekliyim. Bir İslami teknik meseleleri, araştırma merkezi kuralım. Arkadaşımızın teklif ettiği gibi söyleyelim. Bir şey yapalım. Ya, bir arkadaş bir buluş yapar. O buluşu mesela Amerika'dan gelmiş olan bir arkadaş Kadarikar'da evlerde hava kurulu, bazı hastalıklara sebep oluyor, evlerde gibi bir cihaz yapsın. Ama bizim çelaklı dergilerde fazla yapmıyor, satıyor yani, ekranını yapıyorlar. Yani bir şey bulursun, tutulur, gelişir, Emerim, su tatviye cihazı gibi evvelim bilmem, işte bu şey Türkiye'de seçiyor, iddia sorduğu gibi birçok şey var böyle, elektrikli cihazlar gibi ama, Bunları imar etmeye başlar şimdi. Neticede, arçelik bir koydumak için olursunuz arayın etmişsiniz Bizden çok faydalar hasıl oluyor. Biz, imaramızın, gülümseverenlerinden çok istifade ettik çeşitli vakıflarımızın, şefiyetlerimizin oluşmasında, gelişmesinde çok faydası oldu ve şu çok büyük bir ekonomik birikim elektrikli meydana geldi Erhan Kabul aslında bir internetle ilgili bir şey. bir şey. Bu bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle ilgili bir şey. bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle ilgili bir şey. İnternetle ilgili şey. İnternetle bir şey. Sonra uluslararası içerisine international olması için Aslında bir şey nasıl yaparsınız? Öğrencileri bir araya getirirsiniz. Öğrencileri yere yaparsınız. Mezunların herkesi üye olur filan derken, böyle binlerce kişilik üyesi olan bir, bir organizasyon olur. Yani bizim adamların diğer olması, yani böyle bir arada sosyal bir üyesi olmasıdır. Daha sonra değişir. Şimdi hazırlanır. Evet. Hatırlı olun, kaydalı olun. Kışıklı konuların şey geçişmesi geçişmesi, bir şey yapması orada arkadaşların geçmişlerine geçmişlerine etkili olur. Arkadaşlar bir şey ilaç var. Müslüman gruplarını çıkarttı. Birkaç mesleki derdi var, seni söylediğim gibi. E, asıl böyle bir şirket haline gelmek, kâr sağlık amaçlı bir üretim e, şeyleriyle düşünerek bir şirket kurmak kanıyoruz, daha da iyi olur. Dervicilik kâr detilmiyor insanı. Önce bir yerlerden para kazanmalı, dervicili şey olarak yapmalı. Dervicili bir çubu atı ederek götürüyor. Yani şey olmuyor, sevdicilikten yani insan şey kazanmıyor. Bizim on, on, tekiz, kuruluşumuz içinde tek zarar eden birim çekerdi. Geldi bir kürtüydü, birilerini, defa yayıncılığı, tergip ediyoruz, zarar ediyoruz. Şu an insan ne kadar Bilmiyor, öyle hepsi ediyor. Şey, fakat şey derdiler zarar ediyor ama ötekilerin kârı yolundasın diyoruz. Yani yayıncılık, belki yayıncılık kâr da getirebilir ama başka şartlar üstüyor, gelişmek üstüyor. O gelişmeyi ilk önce üye sayısına arttırarak, ilk bir, bir şirketen de gelerek sağlamak lazım, ondan sonra ona iklimat etmek lazım. Sayın bir arkadaşları bir daha önceki müşteriler bir süreç şey çok maddi bir kazanç değil de, bir ilk bir, bir tercih güç, bir uzak olabilecek amacıyla bir yayın oldu. E, Zaten bu tür yayınlarda da maalesef ya köşebilir. Bir de daha çok önemli bir şey. Önemli olan burada yayınlanan yani yayınlanan bir, bir şey, oraya zarar öder. E, bu tür benzer var. Özellikle e, meclis günler olarak çıkan, haftada bir çıkan mesela gibi var. E, Bunlar bir Çok büyük bir şey çok büyük bir e, maçalar, e, çok büyük var bir Dünyanın üzerinde ihtimalların bu tür, şey sahip, sahip Yani kina gibi konusunda doğru çıkarttık, insanlık akademiyonundan git var. Fakat çok ihtimallı yani birbirine uyumuyor. Parası sızlıktandır. Evet, Para almadığı için eleman yoktur. E, e, e, yani, yayınlar gidiyordur, parası gelmiyordur, abone yapılmıyordur. Kendisi birbiri, birbiri, birbiri çok bir sürücük şey En bu zararlı. Orada yok, yorum, bazıdır. Çocuklu dolmaması. Nakibeyi neyse, kendisi O da para etkiler. Yani, adam diyecek ki, ben burada çalışayım ama bana ayda şükür, milyon para verdik. tabii ki akademik olarak yani bir olmamız gerek dışında ya da gerek yoktur çalışmaya geldiğimizde imkanlıklar diye düşünüyorum. Pandemi nasıl? Pandemi Türkiye için bir fazla yerler yani, fazla, e, e, ülkede popüler. Ülgeleme şey içerisinde gayet güzel. Yani e, popüler olarak biraz daha ödemenirse daha üret var diken fakat bunun tanecik popüler bir adet olmaktan mıydı? Daha öncekilerde. Fonların mesela e, daha çok halka tabanlar üzerinde bize geldi. Eee zaten bir kısmı evani kaynaklardan gelenlerdi. Gösterilir. Ramakale e, olarak. Aa e, Evet. Bunun yanında bilim sanatı daha çok beğendiğen evet. yani, yelpazmızı biraz daha geniş, daha geniş bir kılıklarınız diye, etkiliği sağlar diye evet. düşünüyorum. inşallah evet. Hocam, yani burada büyük problem de şimdi atölyemiz <gülüyor> var diyor evet. Yusufan Bey, yani atölyemiz var diyor. Yarın şuradaki arkadaşlarımızın 5 kat daha fazla kuruş tuttuğuna, istediğimiz her biri üç adet kuruş. Kuruş değil buna e, makale hazırlama kısmının içerisinde. bu, bu arada şu, şunu, gelmeyi, yani bununla birlikte çevre genişletilmiş bir takımını da attırdısa o zaman makale değil, bir problem olmaz. Yani e, çıkan sayıda 5 makale. E, matematiklerim olur ama 5 de ve haristan olursa bu şekilde arkadaşlarımız çevre genişlesin. Yani cüphelerin şu, şu anda buradaki temel problemi e, eee ilerideki geldiğimiz yani kamumuzda da şeklinde çok konular girmeye Burada bakılıyor ki <gülüyor> eee var, şeyler var, majörat var ki 3 ton 5 bir çadır geçişinin var. 10 arkadaşlarımız dikkat şeklinde 3 hafta Malezyalılarla dikkat gezintisi yapıyoruz. 4 hafta boyunca Enderde var Biraz da Kesele kendi tarafına göre taraf, birazdan fazlasını çekerek ondan da bir kaynaşma olursa, hem akademik yönünü daha böyle çevre genişleştirebilir aslında da yani, yarım kalır bizim kalır. Yani, bir çevreye çalışmalar. Aynı bir ikrami derdi şeklinde durur ki göğsün, o da bir şey yani. Yani bu çatıda sen bir çatı tane insanlara doğru bulmak öyle de çalışmalarız, toplantı oldu falan yani, yani. o Yok yani yeni bu şimdi da bir ki soyudu bunu kulağından yani Müslüman yani, diye tanımladılar yani, ve genelde çünkü. Tamam aldım. Bu çok yer fazla, akıllıca bir şekilde geniş ve internasyonal bir e, şey açtık. da Arnavutlar. Her şey diyecek. Şimdi böyle çevreyi bu kadar açtığınız zaman ama benim e, şeyler dağılır. Siz kendi aranızdaki bilinini sağladığınız zaman kendi aranızda böyle bir şey yapacak duruma geldiğiniz zaman aslında burada e, e, kaynak çok, yani o kaynaklardan aktarmalarla, özetlerle bile kendi derginizde, kendi çevrenizde bedel olabilir Yani bizim amacımız da kendi çevremizde, biz Türkiye'de kendi mesleğimizdeki Müslüman müte değil kardeşler derneği toparlayacak bir şey yaparız. Yoksa onları ilgilendirmek istiyoruz. Böyle bir amaçla şey yapılınca, hemen yola çıkılınca buradan başka milletlerin çalışmalarından istifade edilerek şey yapılabilir. Nasıl size gelen bu haftalık dergi, bütün versiyelerde çıkan şeyleri özetliyorsa içeride geliyor ya. Haftada bir. <gülüyor> yani aynı <gülüyor> gibi buradan malzemeyi toplayıp, toplayıp böyle bir şey e, e, dilimize kazandırmak da faydalı olabilir. Çünkü e, Burada şey var, eksikliği var. Bizim Türkiye'de e, çevre bu kadar zengin değil. Yani İngiltere'deki dünyaya, dünyanın her yeriyle bağ bağlıdır, e, canlıdır. İşte İstanbul'da yok. İstanbul'daki bir meslektaşını buradaki aktiviteleri bilemiyor, duymuyor diyor. Yani. Onun için burada bulunmakta. Türk kardeşlerimize bu bilgileri aktarmak çalışmalarını yapsanız, Türkçeden bir eser olsa, bu da Türkiye'de büyük bir iş görür. Sonra bu iş geliştikten sonra tabii çevrenizi ayrıca genişletirsiniz. Ama sizin kendinize ait bir şey olduktan sonra genişletmek iyidir. Akşafetse de başkasının eline geçer. Bu çeşit şeylerde çok açıldığınız zaman mesela ben hatırlıyorum. Türkiye'nin kuruluşunda Hasan Bey'in tanıdığı Yencar vesaire vesaire filan dervaya koymuşlar ve korumuşlar. Ama Türkiye ondan sonra bizim istediğimiz şeyleri yapmayan bir organizasyon halinde geldik. Yani biz bir şey yapmıyorduk, yıldız Yani çevre fazla yayıldığı zaman o zaman e, inisiyatif kontrol elden kaçabiliyor. Biz kendi, kendimize özgü organizasyonumuzu kuralım, o çalışması halde yürürken dışa açılarak toztahane münasebetlerle şey yapalım. yapalım. Ama açık şekilde e, çok yayılırsa elden çıkar. Yani bugün bir padişkanlı camide bile gruplar, caminin yönetimini elde etmek için e, aktiviteler gösteriyor, çalışmalar yapıyor, kavgalar yapıyor. işte. Yani meseleyi çok açtığınız zaman da böyle bir takipçiler şey olur. İntiyatı kendinizden çıkar, siz istemediğiniz ikamette çalışmamak ister. Şey. Onun için, bu ilk önce kendiniz, yani kendiniz ait bir şeyi, şahitiyetimiz de ortada, onun babanını sonra onunla iyi ilişkilerle, başka bir Müslüman şeylerle bağlanır. Ağzama değil. Yapılan bir şeyler, yani bu bazı, bazıları bir de özellikle akademik bir yazı aynı zamanda bir bilim kitlesi de oturuyor bir tarifler başlamıştı. Yani ona benzer şeyler. Belirli bir şekilde yani tabii, tabii, e, idare tabi idarekaranlarda olmalı yani olmalı. Onlar sadece kendilerinin yazı almak için ama tabi Türkler bunu tamamen hem yazı yönünden hem baktığıyla kubat edip gösterebiliyorlarsa baktığına daha ne gerek? Şimdi baka biz Türkiye'de İlim ve Sanat Derdisi'ni çıkartmaya başladık. Tabi mali imkanı sırtlıklar dolu, şirket, seyrek olarak çıkıyor şu anda ama <gülüyor> hep zarar yani o kadar onum etkilecek paralar kolay bulunmuyor. Fakat e, İlim Derdilerin, Beylerdilerin e, şeylerde bayık ediyor. Senler konusu oluyor, doktora konusu oluyor. Yani, şeylerin, şeylerini, o ilim mesela, kensin tanısı, Fransa'da cezayetlerden hatırlayan yurtdışındaki akademik toplantılarda o konusu verildiği ilim. Demek ki güzel çalışmaya yaparken, okulun geniş olursa, faydalı yapıp, şeyler içine koyarsa, sonra da aranız bunun bulunur ve kensin itibar kazanır. Bugün İlham Sanat Dergisi'nin bir saygınlığı var, bir itibarı var yani o ciddiyetinden doğan ve yazıların kalitesinden doğan bir şey saygıları var. O da sağlayabilirsiniz. Yani sağlayabilirsiniz. Böyle gülüm aslında dışa açılarak Afiyetçi bir İslam alemine hitap eden bir tek bu organizasyonlar kurmamızı da temenni edilir. Yani burada böyle çalışma fabrikate diğer tarafından bilinen jemaik veya eee bütün o tümünü her yerle iyi gelen bağlanacakları olduğu denemeye de istinaba sonunda demek ki otomotiv bu parti de bir tamamen kendilerine rekabetçi bir şey Yani e, Almanya'ya çok gelip gittim de İngiltere'ye bu ikinci gelişim. İngiltere'ye bu sefer biraz daha yakından görmeye gizahım oldu ve hak gelişesinin e, renkliğini gördüm. İngiltere dönüştük İslam aleminin, Nurbeyin'in taşı ulaşılması kolaydı ya. Çünkü Amerika gibi çok ulaştık. Belki anlattı da bu kadar İslam alemini eden bir canlı de bulamayınca, davetlerden bir şey yok. Onun bu ürünler eğlendiren şey diyoruz, yol çok güzel, vakfadan çok sıkışık diye, burası biraz fakat çok sakin girer diye. Artık bir yeminini, bir, bir şey korabiliyorsak, ilk böyle çalışmaların çalışmaları için er um? no. bir toplantı Evet. Ben akademiksiz olduğum vazgeç. Lütfen ee, böyle e, çok güzel bir ifade edinmek lazım. Niye bu adama ihtiyacınız var? Niye bu adamı burada barındırmak istiyorsunuz? Niye bunu bir İngilizle kompansa etmiyorsunuz? Veya bir İngiliz yoksa niye Avrupa Ekonomik topluluğu ülkesinden bir insan bulunuyorsunuz? Yani İngiltere'ye anlayışıyorsunuz ee, ama. İngiltere'nin şey var onda. Yani bu ne diyorlar? İngiltere'nin çocuk şey. Şey, yani, Böylelikle bakımından çok şey. Yani, en büyük Avrupa. Yani, mesela şu an Avrupa'da hepsi alanında e, cüm, duvardan kaldırıp şey yapmak istiyorlar. Ki, bu. Herkes bir vize aldığında hem bunu kabul etmiyor. Yani hala İngiltere için özel vizeniz olması lazım. Yani, mesela işte pasaporta dahi vize uygulayan tek ülke. Yani o yüzden e, imprejeti zor, kolay değil. Aha. Ama yani. Yani bizim doğruda olan bir insanın gelip gitmesi problem olmaz. Yani bu şurada kalması herhalde. Ee, yani daha önce usulü olursan sonra yani adamların tek korkusu, bu insan e, buraya gelip iş imkanı açacak, iş açacak. Ee, ekonomik durumları epeyce berbat İngiltere'nin en, en çok korkuları o. Hı. Ama siz bilsinler yani buraya siz sağır geçeceksiniz. Yani, e, burası yani, hemen şöyle, yani, bu tip bir garantisi olsun. Yani bir problemi yok. Yani otomatik. Tek problemler şey çok, çok hata yapıyorlar. Bir, bir de çok fazla bu ülke demokrasinin kaynağı falan dedikleri olduğu için her eline çıkan yani ödeniç Türkiye'den falan çok katar insan geliyor, pasaportunu alıp yani şey misille misille istiyorlar. Onlar çok takılıyorlar. Evet, yani güzel bir kösü var ama çalışma şartları biraz bir sorun sorum alabilmek için devamlı şartlar nedir? O da vermek için buraya e, dört yok bu ülkede vergi ödemeniz lazım. Yani öğrencilerin bir tanesinin otomayı izniyle devam alıyor. Yani bu ülkede öğrencilik dışında İngiltere'de herhangi bir işte çalışıp ve dört yok devlete vergi ödedikten sonra otomayı izle alıyorsunuz. Sadece bu çeşit Mesela bir iş yapacaksanız burada, durma izin veriyorlar. Yani bu ya e, e, yani herhangi bir iş e, imkan açarsanız kendi şirket falan e, herhangi bir şey, bunuma ilgimde şey. bakıyorlar. Yani dört yılda bu işe verdiğiniz maaş onu tutmaya izin verir, alabiliyorsunuz. Ama tamam, işçi olarak gidemiyorsunuz. İşçi olarak almıyorlar. Alkol olarak. Alkol olarak, yani bir ben bir yeri iş ona izin veriyorlar. Evet, evet. Allah kahinimizle kutsasın.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 şu an benim kafam koniçin konjeto girdiğinde, bir şeyler yapar. Yani o yüzden ha olur. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Bunlar iğne kastetikleri için görüntüleri akibelerde geçiriyorlar. İç kaputada bu modelleri insanlar var. Kurtada da var. Nereye götürüyorlar? Buradan biraz daha benim için alamam bir şey. Bence ince boz biri adam. Bora mi var şimdi ya? Bunu söyleyebilirsin. Bu mu kapı? Ne? Nasıl bu? Bu ne? Nasıl bu? Bu ne? yani yine <gülüyor> böyle ne pati <çöpüyor. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> derse şey derdim. Evinin baba evlat sayılırsa açınmasın, o kadar mı derse gitmek. E çok benim mücadele Dinledim. Büyük bir sokak içerisinde arka bak çocuklar konu eriyorlar birileri de ders ne konuşuyorsun demiş, onlar da demişler, ne anlatıyorsun ki dinleyin. Yani, yani. Sonra profesörler odasında konuşulmuş mesela, işte bunlar esas ortamın şeyleri den teyrolu biberi çöreği yani. Evet. Nasıl <Gülüyor>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 Vakfiyet ederken demiş ki, herhalde dinciler sadakati olmayan insanların devletinde istiklal evlenmesi. Çünkü sadakat testlenmezler. Çünkü sadakat duyguları olsaydı, önce Allah'a sadakat testlenmezler. Dünyayız insanların istiklalığı. Bizim fakültede bizim profesörü keyif olduk. Ben demiş ki Arslan'a anlatabilirim. Belki edilen meseleler Hoca da bir şey sor, söylemiş. Asıl Mangoldu bizimle şeyler. İstanbul Ecemiyat bana sen bir ajans Bir tamsa mangal aldım bir kimse var oraya gittik. Allah müsibet. İnşallah mangal. Çok güzel Ben alıyom, ben alnımda ki. o kadar bölümler olduğu şeyler oldu. Bayağı o grubu, o o o Best three videosem wykorüzdaren S mouldar programı Yani çok, somras botyrun de çok uygun bir olak Koller oldu statistically. Size jeżeli öğrencilerinizsiz Salih de We have a colleague in Sanki tarikatın efkanından müşkün Şeyde de İstanbul'da da muzaffer o zaman dergâhı da gelebilirse İçeri gittiği zaman dumanla giremezsin. Burada, burada çok sayıda İzmir cemaatinden arkadaşı var. Kendilerinden bayağı bir hareket etmiş Bunların geçtiğimizde örtümüz ne kendi programımızı tıran, kendi doğru bildiğimiz inandığımız, Allah'ın rüzası kazanacağımızı İzmir adını da Allah'ın rüzası kazanacağımızı bütün şey yapalım, bu noktalarıyla da, yani arayınca şey yapmadan, bariz bir gayrim hareketleri olmadığı taktirde, dostane münasebetleri devam etkileyelim ama taktirde kendi kurulumuzlukları şey yapmak için ihmatikler olmuyor. Çünkü, bu noktaların vasıtasıyla sırların gelişmesini sürdürmek istiyorlar. Bu oyunlar arasında da yani müktemane bir gelişim olduğu için Türkiye'de de e, indarların <gülüyor> sahip olması istemiyorlar. Çok önemli bir konu bu. Bunu sağlamak için de tedbirler alıyorlar. Tedbirlerden bir tanesi Müslümanlar oylarını görmek. Müslümanlar oylarını görmek için bazı kendilerine yakın gruplara şey hakkı verip, destek verip, çalışma tarafı ıı, hakkı verip, onların ıı, oylarının bir kısmını almasını sağlamak istiyorlar. Bu bir şey, ihtilafları işte, işte, elde edemez. Şimdi kavramın aslında serdi arkası bu yer. O, yurtuların, destekler arası Reyvan Denizli'nin, Yemiro'nun, şeyden bir yer. Yani. Peki efendim, lısmar tartışıyı olarak bilir ama gerçekten etkiler. Onun bahsettiği lısmarların lısmarlarında... <gülüyor> ...lısmarlarında... ...bana tabi sonunda lısmarların e, şeye geleceğini... ...lısmarların kafasındaki masalların ilanede kalmasını sağlamak istiyorlar. şimdiye kadar bir şey, seçimlerden sağladılar. <gülüyor> dediler, dediler, şunu dediler, bunu dediler. Kadevesliler, Kadevesliler de her seferinde Müslüman olmayan insanlar İslam'a, e, İslam, İslam idareye bağlı olmayan insanlar hiç demilen kendi ağzıyla çöp açık söylemişti. Yani ben şeye karşıyayım diye. diye. O idareye karşıyım diye. Önceler anlıyor da biliyorum. idareye karşılama diye. Açılıyor yani Öğret'in de ilerine gelen de bir şeyler çalışıyor. Emreler de tarz değil mi? Neyman bilmiyorlar. Asker Onlar e, tabii şimdi şey yapmak istiyorlar. Yani, kendilerine destek versin. Onlar da onlara taviz versinler. Ama yönetim ellerinde olsun. Direktiğin yani diyorlar ki, yönetimin ellerinde olması için bir bedel var, bu benim evçilikler. O bedeli, okullar açarak, herhalde bir takım haklarsan vererek, bir takım e, mühendisalara vektörlükler, şeyler yani bunlar etki itibariyle ta yukarıda olduktan sonra, yukarıda tam içinden olduktan sonra, e, Alan üniversitesinde bulurular <gülüyor> vektörlüklerden yani. bir şey Çünkü köpük gibi. Onlar en büyük şeyi eee adam şey İstanbul Kitapı böyle diye çıkabilir. böyle diye yarık dedi. Üçteyle eee çok büyük neo parti oldu. Çok büyük devlet kesildi bu kazaklar da kaçlarına geçti? Yani bu sefer Müslümanlarla olan mücadelede bir de ekonomik soyuz kazandı. Yani Müslümanlar seni kazandığı zaman yönetimleri kazandığı zaman bu adamlar aynı zamanda ekonomik bakımdan da bu boğazları çıkıyor. Eski atışıdıklarında yapamaz durumlar. Onun için mesele bir, bir ekonomik mücadele durumuna da geldi. Her yani, bir ideolojik ve de dini değil. değil. Şükürler <gülüyor> olsun Rabbimize. Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Hamdül Rabbına. Bu zâtıyla Allah'tan aman dileriz. Dua ederiz. Allah'tan yardım dileriz. Bu tekrar vakti ve fırsat. Bu fırsat habibi. Cezağını sabrinin sabrinin ki bu mümkün. Bu Allah'tan yardım dileriz yapıyor. kazandı ama bizimle kavga olduğunda birçok yerde bir İmran'ın özgürlüğü çalışıyor. Değil mi? Kadro meselesi, devam meselesi. Kendisinden Yani, isabet ediyor, külsü çalışıyor. mesela İstanbul Belediyesi'nin, Aras Üçlerinin, Mesadetinin bakılar, benim için sözler, birçok yerlerde katılmıyor. Yani seyrettiğim yönetiminin baştan de var. Öyle küçük müdahale fikradoru ile birçok yediği yeri var. Birçok yediği var. Birçok yediği var. Refah Partisi ile birçok şey yaptığında bir birçok itibariyle yönetimine sahip olduğunda bak neticede Refah Partisi'nin dediği de Çünkü mesela İstanbul'da bile Bunlar da içerikliği var. Şemaneye bir şey. Birinciler Yani bizim, Müslümanlar için farkında değil. Yani yedi yani, ün et, yine bir arasın, yine hımm bir yaka'yı. az bir şeyler, aldıkları bir tarifle, cepheyi değiştirebiliyorlar. Farkında İyi insan, hep evlilik yıllarda kılıyor. Hatırlamayın, nereye ağrıyız? Beni mesela ondan Çekimden önce, çok aradık. Kireç değil, aradık. O geri aradık, bilmen ne aradık, bilmen ne aradık. İlk gününün mesleğini, meleket tuttular, Türkiye'de ben Erdoğan'la mücadele var eee var diye biliyorlar. Herhalük evet, e yani, <gülüyor> e, evet, bir şey yani. Nereden nereden geldi? Bir şey yani. Bizim hacarım dedi ki telefon geldi geçerdikse herhalük Halakız'ın kızı terörde. <gülüyor> Halakız'ın kızının, bilmem ki üzümünün bir metnisi Söriyet taktetiyle muhazırmış. O da rica edilmiş, o da rica da bizim hanımanız e, da rica ki ben onlar bir konuşma yapıyordum. Böyle bir kızını da ne kesin yani? Hiç O neyledi? diye hanım var, bu konuda etnografik o işte padarca işte tek tek sorular o da nedir ki? Ne yapıyor? Bir şekilde anlatamadık. dedik mesela kimlere yararık? son devamlı takılıyor. Bu kendilerine olan bir şey yoksa. olan bir şey. Yani alanlar ölçülü ve menfaat olduğu için kendilerine menfaat görmediği zaman ayrıca ayrılıyor. Ayrıldığı için Bugün yani iki ülke bütün elemanlara bakanlık yaptı. En sağlık yetkilileri Çok bütün insanlar, çok menfaat insanlar, yapabiliyor, önebiliyor. Sen yani içinden karşı sağlanmadığı Yani satın alınmaları pahalı olanlar. Onun için olmalı böyle bak. Yani ne bilgileri var, ne şeyleri var. İngilizce şimdidenler değiller ya. Ne var, ne dediği de bir var. Ne? dafla ile seyirde eee farklı dikkat çekenler var ne derim ki. Bu konu konu eee değer arz mardan gidiyor acaba. Otuna ve kendisinin bağlanış ve bir şey. sefer etmiyorsunuz ki herif devletine ders şey. de tutmak isterim o zaman da hani sayı... bir şey yani adam olsun da yani yaptığı için doğru gidiyorlar. Gönül üstünde onun içine göre gidiyorlar. Yani mesela tozun sağlık yetenekleri değildir. O çıkıyor diye. Mesela sağlık, tozun yeteneklerini sevdiği emirle kullanmak istiyorlar. Farkı için o. Birisi gibi etenlikle etmeniz. O onu vazgeçilebilir. Tozduruk. Bütün Müslümanlar sözcüğü olsunlar, alandan sözcüğüne almak işe. 3 saat alak. Babası şurada verdin mi? Sordun mu babası şurada istiyorsunuz? Verdi mi? Güzel olayım, denen ben değil mi? Hakk'a yer vermiyorsun. şey yapamayacaklar. Yani bu kalabalıkları ıslatmayacaklar. Ne cezayı da ne su Ne suylarla, ne ne suylarla. Şimdi cezayı gider, bir bir şey var ya. Bir zamanda. Bu, buna mecbur. Yani neden mecbur? Çünkü onların net aileleri ve bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu